Şimdi bütün araçlar arasındaki en hızlısına karşısın. Yani ığgiyer avcı eğitim ünitesine karşı. Diğer ünitelere göre oldukça hızlı olduğu için onu düşürmesi epey zordur. Onu yok ettiğin zaman bütün kılavuz görevleri tamamlanmış olacak. Bol şans.